Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eders. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Mesihlerimizin içerisinden ona sevindir. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın selamı Yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize hayır versin. Razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Cennette bir araya gelmeyi, Allah'ın cemalini görmeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim bugün dersimizin konusu imtihanla alakalı ve imtihanın da sadece Allah Azze ve Celle'nin elinde olduğuyla alakalı bir ders düşündüm inşallah ee, devamlı ayrı dersleri yaptığınız zaman bazen insanlarda sıkılganlık olabilir gevşeme olabilir mümkün çünkü insan ee, anlamadığı bir kelime, anlamadığı bir şey olduğunu ne yapar? Oradan kopar. Bir yorgunlu. Ee, Gündüzün başa gelen birçok olayları insanları sohbetlerden alıp Bugünkü sohbeti seçmenin sebebi ise e, bizler Müslüman olduğumuzu söylediğimiz halde iman ettiğimizi Söylediğimiz halde bazen iman ettiğimizi unutuyoruz. Ve çok çabuk dünyaya dalanlarla dalabiliyoruz. veya dünyanın meşgalesi vakti nasıl geçirdiğini, günlerin, haftaların, ayların hatta yılların nasıl geçtiğini daha insana ne yapabiliyor unutturabilir Ama ortada bir imtihan, ortada bir hesap ve bize takdir edilen bir ömür var. Ve bu ömrün içinde insanların aldığı bir nefesten, içtiği bir sudan, yediği bir tane hurmadan dahi Allah'a neyi vardır? Hesabı vardır. Bir gün kıtlık zamanı sahabenin bir tanesi, Allah kendilerinden razı olsun, sahabeler aç diye bir hurma dalını kesiyor ve onların önüne koyuyor. Hepsi aç. Sahabeler kurmadan ve sudan alıyorlar. Bu arada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor. Biliyor musunuzdur? Şu yediğiniz kurmadan, şu içtiğiniz sudan ve şu aldığınız nefesten hesaba çekileceksiniz. Bu sözü diyen Ebu Bekir tam boğazına arada yeni almış, yutamıyor. Neredeyse ölecek. Parmak atıyor. kusuyor da öyle kendine geliyor. Yani onlar imtihanın ne olduğunu ve Allah'tan ve Resul'dan bir şey geldiğinde hemen ne yapıyoruz? tasdik eden insanlardır. Bizlerse geldik gideceğiz. Hepimizin başından bir cenaze, bir doğum, bir düğün bunlar nedir? O gözümüzün önünde olup geçen şeyler. Ama maalesef ağızların tadını kesen, ölümü çok da zikredin denmesine rağmen Bugün ölünü anma, ölüyü görme insanları ne hiç etkilemez hale geldi. Bunun da sebebi kardeşlerim intiham konusunda ne dersen? biz tasarruf yetkisinin Allah'ta olduğunu herhalde unuttuk. Kadın yanlış yapsa hemen hesabını soruyorsunuz. Çocuk yanlış yapsa hemen hesabı soruluyor. Ama biz yanlış yaptığımızda hesap kimden yani bize hesap sorulmuyorsa bazen hesabı ne yapabiliriz Unutabiliyoruz. Ve kulun insan konusunda da Allah'ın tek olduğu ve ondan başkasının da bu tasarrufta yetkisi olmadığını bilmek tevhid'dendir. Bunun dışındakini olduğunu iddia etmekse nedir? Şirktir. Bugün yaşamış olduğumuz şu topluma bakın. Tasavvufun her konunu görmeniz nedir? Mümkün Veyahut şu an Nurcular nedir? Yaşamış olduğumuz ülkede en ön planda giden insanlar. Bakın hala Saygı Nursi'den ne yaparlar? Medet umarlar. Ve onun yaptığı, düştüğü Ebcedler'den ne yapar? Tarihlere bakar bir şeyler umarlar. Yani yaşadığımız şu toplumda tasarrufun Allah'ta olduğunu ve sadece onun yetkisi olduğunu tasdikleyen çok az insan yani birileri anıt kabile veya bir putun karşısına geçip de saygıyla durmaları nedir? Onların ibadet şekli değil mi? Müşriktir. Öyle yapacaktır. Ama gelin Hacı Bayram'a orada bir türbe vardır veyahut Hacı Bektaş'ta veyahut Eyüp Sultan'da İstanbul'a orada da saygıyla duran aynı hareketleri yapan inandım diye namaz kılan bir insanla onlar arasında ne fark var? Aslında fark var. O adam en azından kafir. Hiçbir şey bilmiyor. O onun şeyini geline getiriyor. Ama bu yandakine bakıyorum. Bir de beş vakit nedir? Namaz kılan bir insan ama tasarruf yetkisini Allah'a verememiş bir insan. Bakıyor gidiyor. ölüden ne yapabiliyor? Yardım bekleyebiliyor. Medet ya şehrin. Medet ya da salam falan filan ne yapabiliyor? Diyebiliyor. Ama bizlerse bunun sadece hangi halde olursa olsun. Hangi sıkıntıda olursa olsun bizlere düşen nedir? Ancak Allah Azze ve Celle'den yardım dilemek zorundayız. Bakın Müslümana düşen imtihanın hafif geçmesi ve başarması için Allah'a dua etmesi gerekir. Mesela bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarına Allah'ın tembellikten ihtiyarlıktan günah işlemekten borç altında kalmaktan ve kabir azabından zenginliğin fitnesinin şerrinden ve yalancı Mesih'in deccal'ın şerrinden ne yaparız? Sanat sığmurum diyor. Bakın demek ki bu imtihanı kazanmanın yollarından birisi nedir? Dua'dır. İnsan tevhid ehlidir. Kendisi tevhidini bozmasa ehlini yetiştiremesin, çocuğunu yetiştiremesin bir yerde şeytan onu ne yapabilir? Kalede çalabilir. Ama dua ile bundan ne yapabilirsin? Geçebilirsin. Yine bir ayette Rabbimiz bizi kafirler. inkar edenler için bir fitne imtihan kılma. Onları bizim başımıza musallat etme. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz yegane, galip ve hikmet sahibi ancak nedir? Sensin diyor. İşte bugün belayla alakalı imtihanla alakalı bazı temel prensipleri zikredeceğim. Geçen hafta hatırlarsanız Harun, istikamet üzerine, olmak üzere ne yapmıştı? Bazı prensipler var demişti. İşte bugün de İbn-i Allah kendisinden razı olsun, bela ve musibet hakkında e, bunlara karşı şu prensipleri sayıyor. Temel prensipler var diyor. Ve Bunlara dikkat ettiğinde insan imtihanı ne yapabilir? Kolay atlatabilir. Şimdi e, bu dindeki bilgiler neye benzer? Yolda gidiyorsunuz, işaretler ve levhalar sizin salimen menzilinize ne yapmak gitmesine sebep olur. Ve giderken yollar kesiştiğinde ise oradaki işaretler ışıklarda nedir? Kargaşaya engel olur. Oradaki işaretlere, prensiplere uyduğun zaman ne olur? Sıkıntısız menziline gidersin. Ama öğretilen, gelen bilgi doğrusunda hareket etmeyince insan ne yapar? Ee, normal hallerde insanın yoldan satması zor. Ama ayeti kerimede ne diyor? curuf ne zaman ayrılır? Madenden, yüksek ateşte. Ben demir döküm işçisiyim. 1500 bir derecede mi demir erimeye başlar? Ve su gibi olduğunda o suyun üzerinde bazı şöyle dolanan siyah bir şeyler görürsünüz. Onu demir parçasıyla kenarıya aldığınızda inşaatların temeline dökülen cüruf diye bir şey var. İşte o madenin içinden çıkar. Ama normal şartlarda onu ne yapamazsınız? Çıkaramazsınız. Yüksek ateşte. İşte insan da imtihan olmadan bu yollarda ne yapmaz? doğrudan mı? Yanlışta mı? Olduğunu anlamanız çok zor. Bir adam evlenmiştir. Evlenince hemen bakkaldan çocuk alırlar ya bir sene geçer çocuk yoksa başlarlar. 10 sene geçti mi 15 sene geçti mi bu sefer e, çocuk sevgisi de ağır basmışsa ne başlar? Ya bir çürgüye bir mı gitsek, bir adak mı adasak, ne yapıyor bir yerlerden? Erkek gitmese kadından bir sıkıntı ne yapabiliyor? Başlıyor. Veyahut çocuklar sakakta olsa. Veyahut kız evde kaldı. Veyahut oğlan evlenemedi. iş olmadı. Yani birçok meşkele insanla karşı karşıya kaldığında o zaman tevhidi ne yapıyor? Zedeleyen hareketleri insan düşebiliyor. Allah bizleri her halükarda sorusun kardeşlerim. Belalarla imtihan hakkında Allah kendisinden az olsun. ibli Kayın her birinciye şunu sayıyor kardeşler. Mü'mine isabet eden bela kafire isabet eden beladan daha hafiftir. Birincisi bu. Yani kafirin belasıyla mü'minin belası nedir? Aynı değil. Mesela Uhud'daki olayla, Bedel'deki olay nedir? Aynı değil. Kâfire verilen belayla, Müslümana verilen bela nedir? Aynı değil. Mesela kâfirlere Allah Azze ve Celle bir bela verdiğinde toplu onları ne yapabiliyor? Helak edebiliyor. Ama müminlere böyle bir topluza bir helak nedir? Söz konusu değil. Yani Burada birincisi bu mümine isabet eden şerler, sıkıntılar ve ezaların tamamı kafirlere isabet edenlerin çok aşağısında. Bir. ikincisi, mümine isabet eden her ne olursa olsun, başa gelen bir ağrı, ayağa batan bir diken dahi, günahların aynı zamanda nedir? Kesarettir. Ama kafire, kefaret salanda nedir? Değil. O yüzden, müminin başına gelen bela ne kadar çoksa, hak yolda aslında gittiğinin donu nedir? Bir göstergesidir. Çünkü en büyük bela ve musibet kime gelmiş? Peygamberlere ve ondan sonra hep takipçiler nedir? Eğer inandım diyorsan, Allah'a hizmet ediyorsan, o zaman belayı da hemen kapının ağzında ona bekle. Gelmiyorsa kendini çekidizden verir. Evet. Ee, i̇kinci Perensizse kardeşler, müminlerin karşılaştığı belalar Allah'ın rızasına ve onun affına ulaşma amacına yöneliktir. Yani Allah'ın rızasını kaybettiklerinde müminlerin sabra ve onun affına yönelmeleri gerekir. Çünkü ayeti kerimede ancak diyor sabır ve namazla Allah'tan kim yardım diler? Müminler diyor. Ondan başkası buna ne yapamaz? Güç dileyemez. Kafirler ne yapar? Başına bir iyilik geldiğinde Allah unutur. Gemiyle denize mi açıldı? Fırtınaya mu yakalandı? Halisane Allah'a döner. Hem de o kadar güzel dua eder ki ama o bela musibetten kursuldu mu buna hemen gele ne yapar? Teşekkür İşte müminin karşılaştığı bela her ne olursa olsun hemen Allah'a tövbe edecek ve Allah'tan ne yapacak? Af dileyecek. Ama kafirse bunu hiçbir zaman ne yapmaz? Yapmaz. Ve gelen bela ve musibet de asla bir müminin ümitini ne yapmayacak? Kırmayacak. Allah'a karşı her zaman ümit besleyecek. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok ağır hasta bir sahabeyi ziyaret ediyor. Ne düşünüyorsun diyor? Korkuyorum diyor. Peki başka ne var şurada diyor? Ümit ediyorum diyor. Vallahi diyor sen kazandın diyor. Vallahi sen kazandın. Çünkü diyor şu kalpte Allah korkusuyla Allah'tan ümidi bir araya getiren insan kazanır diyor. Allah Azze ve Celle ben onun korktuğundan onu emin kıldım der diyor. Hem korkacak hem de ne yapacak? ümit edecek. Ama kafirlerse Allah'a ne yaparlar? Sırt dönerler. Kast katı kesilirler. Ümidi keserler. Onlar neden keserler? Başlarına bir bela mı geldi? Sevdiğini aldı mı? Eşini mi? Çocuğunu mu? işini mi? Hemen Allah'a sırt döner ve yapabilecekleri isyanı en üst noktasına kadar ne yaparlar? Yaparlar. Peki bir Müslüman eee başına bir bela, bir musibet gelse ne der? Biz Allah'tan geldik, yine Allah'a döneceğiz. Keşke demez. Ama kafirlerse, bunun tam zıttına isyan üzerine isyan eder. Halbuki hadislere gidiyorsun, kim diyor, iki sevdiğini, yani çocuğunu kaybederse, sabrederse ne yapar? Karşılığında cennet vardır. Yani isyan edecek hiçbir şeyi dinimizde ne yapamıyorsun göremiyorsun ve bizim için örnek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın satma hariç beş çocuğu nedir hep kendi sağlığında kendi eliyle toprağını atmış vermiş. yani bir insan bir baba bir peygamber nasıl dayanmış İsyan var mı yok müslümana da düşen onu ne yapması örnek almasıdır Yine kardeşler e, imtihan hakkında üçüncüsü ise akıbettir. Muttakiler Allah'tan halkıyla korkanlar içindir. Müminler Allah yolunda eza gördüğü zaman itaati, ihlası kalbinde bulunan imanı gerçekleri oranında üzerindeki yükü de ne yapar? Kaldırır. Bu yük ondan başka hiç kimsenin çekemeyeceği kadar şiddetlidir. Bunlar Allah'ın mümin kulundan belaları def etmesidir. Ve böylece birçok belada ne yapar? Giden. Bir gün mescitte iken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ömer e, ebubekire diyor ki mescitten çıkmadan diyor bana hatırlat da cennet hazinelerinden sana bir hazine Bu arada da kapıya doğru yöneliyor. Ebu Bekir diyor ki, Allah kendisinden razı olsun. Amin. Ey Allah'ın Resulü hem diyeceğini dedin hem de kapıya doğru gidiyorsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam la havle ve la kuvvete illa billah. Çünkü bu cennet hazinelerinde bir hazinedir. Ve Allah'ın diyor sana takdir ettiği 99 dela nusibete bir bu söz ne yapar? Karşı Yani düşünün Müminin üzerine ne kadar bela, musibet geliyorsa o nispetli de hani zırh deniyor ya manevidir Bu şekilde de dinimizde nedir? Zırhlar vardır. Bela varsa o da nedir? Senin kaldıracağın nispettedir. Allah Hazreti Celle hiç kimseye kaldıramayacağını ki ne atmaz Yolmaz. Ama insan imtihanı kaybederse lallaşır, aklını kaybeder. Yani saatini kaybeder, bir bakmışsın Halk geçirmiş, böbrekleri gitmiş, mide kanaması geçirmiş. Bunlar nedir? Hep insanın imtihanlarda kaybedip aşırı düşünceden kendine yaptığı zulümdür. Evet. Dördüncü prensip ise kardeşler, yüce sevgili uğrunda çekilen çilenin tadı hiçbir şeyde nedir? Yoktur. Ferhat kim için dağları denmiş? Yani insan birine aşık oluyor. Dağlar bile ne yapıyor? Vacip oluyor. Birçok çileyi ne yapıyor? E çekebiliyor. E biz dünyaya <gülüyor> kulluk için gönderildik. Her sözde, her işte, her amelde kimi razı edeceğiz? Allah. Şimdi Allah Azze ve Celle bize iki şekilde imtihan gönderir. Bela ve musibet. Biri nedir? Senin işlemiş olduğun günahlara bina Seni temizlemek için. İkincisi de nedir? Kaderindir denemek için. İnsan başına bir bena, bir musibet geldiğinde oturup düşünsün. İnanın, kaderinden mi yoksa kendi elinden işlediğinden mi? Bunu ne yapar? Olur. İkisinin de seçeneği vardır. İkisini de gönderen nedir? Sevdiğidir. Birinci de sabrı seçer. Allah'a hamdeder, Ya Rabbi taşıyamayacağım yükü atma, yapma? Vurma. Beni taşıyamayacağım şeyle ne yapma? imtihan etme der. Eğer günahından dolayıysa %100 yaşadığımız devirde ne bile yok. Tövbe eder. Allah'tan ne yapar? Esenlik diler, diler, Ama isyan etmez. Çünkü sevgi kalpte yerleşip de orada derinleşince Ebenin sevdiği uğurda, çektiği dertler de ne yaplar? Dertlikten çıkar. Mesela Ebu Talha bir gün eve geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam Ebu Talha. Çocuğu hasta. Ama öldüğünden kendisinin haberi yok. Hasta olarak biliyor. Eşi o gün giyiniyor, süsleniyor. Kendisiyle beraber oluyor. Ve Ebu Talha ki Enes'in rey babasıdır. Allah kendisine razı olsun. Çocuk nasıl dediğinde iyi diyor. Artık hastalığı kalmadı. Sabah ise çocuğun öldüğünü ona diyor ki sana birisi bir emanet verse. Sonra da onu geri istese ne yaparsın? Veririm diyor. E diyor. Allah verdi, Allah aldı diyor. Buna rağmen Ebu Tarha ne yapıyor? Kızıyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselama şikayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anlayışla karşılıyor ve dua ediyor. Allah da o beraberlikten onlara bir erkek evlat nasip ediyor ve hakikaten İslam'da alimlerden birisi oluyor. Bakın burada hanımı ve kocası. Hanımının teslimiyetine bak Çocuğu öldüğünde bugün inandım diyen bir insanın çocuğu öldüğündeki takıldığı tavrama. Aynı mı? Çok farklı. Ondan geldi yine ne yapıyor? Emanet ona doğru gidiyor. Ama Allah bize taşıyamayacağımız yüküne atmasın, Vermesin diye dua ediyor. Fakat sevgi kalpte yerleşti mi gelen belada sana ne yapıyor? O nisbette kolaylaşıyor. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu İbrahim vefat ediyor ki Allah Resulü İbrahim'i çok severdi. şu anlı olarak bir demirci e, körüğünün, körüğüyle uğraşan birinin karısına vermişlerdi. Onu sevmek için diyor, gittiğinde diyor, üzerine diyor, hep diyor, Allah Resulü'nün cingi gelirdi, hiç bulaşırdı, hiç onlar aldırış etmezdi diyor. İbrahim'i sever, çıkardı diyor. Birgül İbrahim vefat ediyor, ölüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu defnederken, gözlerinden yaşlar aktığını görünce sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü sende mi ağrıyorsun? Sende mi gözyaşı döküyorsun? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalp mahzun olur, göz yaşarır ama vallahi isyandan duruyor. Yani insan muhakkak üzülür bir sevdiğini kaybettiğinde ama bu isyandan ne yapacak? Olmayacak. Muhakkak diyor kalp üzülür Gönül mahzun olur ve gözde ne yapar? Yaşar. Ama bu isyandan değil. İşte Allah'tan gelen bir imtihandaysa insan ne yapacak? Bunu her zaman gözünün önünde tutacak. Veyahut bir gün Medine'ye doğru giderken bir mezarlığın yanından geçiyorlar. Kadının birisinin yeni gömülmüş bir mezarın başında feryatı figan ettiğini görüyor. Allah Resulü diyor ki sabret. Kadın diyor ki nasıl sabredeyim. Ses denir ve gidiyor. Topluluk geçince Enes kadına şöyle hafif dokunuyor çocuk. Sen onun kim olduğunu biliyor musun diyor. Kadın omuz silkiyor. O diyor Allah'ın Resulü'yü. Ve kadın ağlamayı hemen kesiyor. O topluluğun peşinden gidiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Eyyü Belensan'ın evine misafir oluyor. Eve girdiklerinde kapıyı çalıyor. Ta hiçbir şey demeden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabır ilk anki sabırdır. Sonraki sabır saygı ne yapmaz? Vermezdir. Yani başınıza bir bela bir musibet geldiğinde o anda sabretmiyorsan isyanı yapıp sonradan sükunete erdiğinde sabrediyorsan bu sana hiçbir şey ne yapmıyor? Kazandırmıyor. Asıl o imkanı e, olduğun zaman sabrettin mi o sana nedir? Sayda veren sabır işte o sabır. Yoksa sonraki sabır sayda verilmez. Evet. Yine prensiplerden saydığı prensiplerden birisi kardeşlerin, Allah kendisine razı olsun günahın verdiği alçaklık imanın verdiği sıkıntıdan daha şiddetlidir. Müminin ulaşamayıp kafirin, facirin münafığın ulaştığı ün zafer ve üstünlükler oldukça çok olabilir. Fakat bunlar görünüşlerin aksine bile olsa içlerinde büyük bir alçaklığı gizlerler. Şerefsizliği ve izzetsizliği gizlerler. Allah kendisine isyan edeni fakir düşünmek, düşürmekten ne yapmak? Çekinmez. Evet. Demek ki günahtan her zaman ne yapacağız? Uzaklaşık. Şimdi münafıklar kimdir? Mesela şuraya bir münafık gelse ne yapar? Bir, baş köşede oturmak ister. İki, söz konuştuğunda dinlenmesini ister. Üç, uğulanmasını ister. Giyinişiyle konuşmasından insanların içinde bir toplanmayı ister. Dört, sayır vasıflarını. Birileri konuştu şurada bir gürültüm oldu. Kendi aleyhinde olduğunu zanneder. Yani münafıkların içi başka, dışı nedir? Başka. Ama inananların yanına geldiğinde mümin sıfatını takınıp Ben de sizin gibiyim. Fakat kendi şeytanıyla baş başa kaldığında nedir? Ben o beyinsizlerin inandığı gibi ne yapmam? İnanmam der. Allah onların nedir? Hastalıklarını arttırmıştır. Ve onlar güya Allah'ı ve müminleri Aldattığını zannederler. Ama Allah da onlara ne atmıştır Azze ve Celle? Tuzağını kurmuştur. Onlar mahşer yerinde. Herkes ayrılacak. Müminlerle ne yapacak? Beraber kalacaklar. Vallahi Azze ve Celle, muhteselen geçiyor bu ayeti. dediğinde müminler seyredecek. Ama münafıklar ne yapacak? Sırtının üstü geriye düşecekler. Niye? Diye aldatıyorlardı diye işte orada maskeleri ne yapacak? Düşecek. İşte münafıklar tayfesinin alçaklığı e, dünyada nam, şan, şöhret alabilirler. Fakat mümin günahı, e, zilleti hiçbir zaman ne yapmayacak? Benimsemeyecek. Tamamen imanı benimseyecek. Günahlardan da ne yapacak? Uzak duracak. Çünkü asıl izzet, asıl şeref nedir? Allah'ındır. Medine'dir. Bakın Medine'de bir sefere çıktığında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, münafıklardan bir grup ordudan ayrılıyorlar. Gece bir yerde toplanıyorlar ve diyorlar ki, yarın Medine'de biz izzetliler, o izzetsizleri ne yapacağız? Atacağız. Yani izzet ve şerefin kendilerine ait olduğunu, Allah'ın ve Resulünün olmadığını söylüyorlar. Zeyd ise ayak yoluna gidiyor. Bu sözleri ne yapıyor? Duyuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip de bunu haber verdiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a münafıkları çağırıyor. Münafık dediğin hiç tasdikler mi? Reddediyorlar. Ve Zeyd de şahit bulamayınca Allah'tan gayri şahit yok. Kendi başına sabahlıyor ve dünya başına yıkılmış gibi sabahlıyor. Allah Azze ve Celle sabahın ne ışıklarında ayetlerini indiriyor. İzzet de şeref de Allah'ın, Resul'ün ve müminlerin yanında duruyor. Münafıkların başının oğluysa Medine'nin kapısına girişine kılıcı elini alıyor. Ayağını açıyor. Babasına ki münafıkların başıydı. Buradan diyor sürünerek geçeceksin. Allah Resul'ün ayağının altından sürünerek geçeceksin. Çünkü sen izzetsiz ve şerefsiz giriyorsun. Ama Allah Resulü Vesselam yine de yapmıyor, bıraktır, Onu kendi haline bıraktıyor. Yine de onu ne yapıyor? Yargılanmıyor. Evet kardeşler. Demek ki günahın verdiği alçaklık çok büyük. Mümin günah işlediğinde dağ başına nedir? Göçmüş gibi hisseder veya göçecek gibi. Ama bir facir, bir münafık günah işlediğinde bir sinek konmuş da eline ettiğini Havalanmış gibi hisseder ve hiçbir şey ne yapmaz duymaz. Allah imtihanı kazananlardan eylesin. Evet. Altıncısı imtihan zaferin tamamlanması içindir. Birçok bela ve musibette. Müminin alan imtihanı onu içinde kaldığı takdirde helak olacağı ve ecrimin azalacağı hastalıklardan kurtaracak olan bir ilaçtır. Bela ve sıkıntılarla imtihan olan onu bu hastalıklardan ne yapar? Kurtarır. Mükafatının tamamlanmasını, derecesinin yükselmesini sağlar. Bilindiği gibi mümin için bir imtihanın varlığı yokluğundan daha hayırlıdır. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde diyor ki Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki o bir mümin için hayrına olmayan bir şeyle asla hükmetmez. Yani Allah Azze ve Celle. Bu ancak müminin hayrınadır. Yani müminin her işinde hayır vardır. Yani başına bir bela, bir musibet, bir hastalık, bir gam, bir keder dahi gelse o müminin nedir? Hayrınadır. Allah Azze ve Celle mümine şer olarak hiçbir şey ne yapmaz? Takdir etmez. Bu da nedir? Ancak müminin zaferinin tamamlanması için. Düşünün şimdi yeryüzünde yaşayan bir kafiri düşünün. Rahatlık içinde, bolluk içinde istediği her şey var. Allah ona bunu neden veriyor? Kahrından veriyor. Mümine verdiyse nedir? Ancak nimetindendir. Ve ona hükmettiği de nedir? Her zaman onun hayrına. Allah insanı her şekilde ne yapar? İmtihan eder. Allah kazananlardan eğilsin. İşte bu imtihanlar ve belalarla sunananlar zaferi, şerefi ve afiyeti tamamlamak içindir. Düşünün. Bir kadınla imtihan var. Bir de dünyanın en güzel kadınıyla imtihan var. Hangisi bunun iki daha şiddetli? Yani bir kadın kadınla zina bir de kişinin annesiyle zina. Aynı şiddetli. Onun için müminin imtihanı çok önemli. Yusuf Aleyhisselam imtihanı kazandı mı? Kazandı. Bakın kadını ayıplıyorlar. Kur'an ayetlerine gidiyorsunuz. Kadın ne yapıyor? Bütün vezirlerin kadınını topluyor ve önler önüne <gülüyor> yiyecek koyuyor. Meyve. Hepsinlerine de bir keskin bıçak veriyor. Yusuf'u en güzel şekilde giydirip içeriye bırakıyor. Hepsi parmaklarını doğuruyor. Farkına bile ne atmıyor? Varmıyor. İmtihan demek ki kolay değil. Allah kazananlardan eylesin. Ama Yusuf Aleyhisselam bakın. Bunun cephesini ele alalım. Ailesinden mahrum. Kardeşleri kendine kötülük yapmış. Köle diye satmış. Elden ele geçmiş. Yani bir kadına ihtiyaç duymaz mı bir erkek? Diğer köle de yani efendisinin dediğini yapır ama köle dahi olsa Allah'a hizmette ne yapmıyor kendini? al Ki Ahmed'in müslifinde gelen bir rivayette sadece burayla alakasını değil. Ömründe kölelik yapmış birisine Allah Azze ve Celle hesaba çeker diyor Ali sallallahu aleyhi ve sellem. Söyle bakalım. Ne yaptın? O der ki diyor, efendilerime hizmet etmekten sana gereği gibi kulluk edemedim. Allah Azze ve Celle Yusuf'u köleliğinin en şiddetli halinde onun gözünün önüne getirir diyor. Onun iki ağırdı? Seninki mi? O yutkunarak der ki diyor, onunki. Yusuf o halinde bile bana ibadetinde asla geri ne yapmadı? durmadı der. Bakın bunlar bizim için nedir? çok önemli ölçülerden bir tanesi. Evet kardeşler, demek ki imtihanı da kazanmak gerekiyor. <gülüyor> e, ve bu imtihanları kazanmak da insana her zaman izzet, şeref ve afiyeti de ne yapıyor? Yanında getiriyor. Allah kazananlardan eylesin. <gülüyor> <gülüyor> Allah'a Allah. Ve <gülüyor> Bu noktada şunları da zikredebiliriz. Kişi dinine sahip çıktığı müddetçe belalarla ne atılıyor? Sınalıyor. Ve kazandıkça imanı da sağlamsa başına geldikçe belalar ne atıyor? <gülüyor> Geliyor. Hani bazıları pes eder. Benim moralim bozuluyor. Benim canım sıkılıyor. Hiç canını ne yapma? Sıkmıyor. Burası toz pembe yer değil ki. Burası imtihan yer. Dinlenme, yatma yeri değil. İnsanların ağzını büzemezsin. İnsanların hal ve hareketlerine şekil ne yapamazsın? veremezsin. Sen davanı yaşamak zorundasın. Dinini yaşamak zorundasın. Elbette ki facir konuşacak. Mümin de ne yapacak? Ahmet ediyorsun. Çünkü mümin az konuşur. Çok amel işler. Fasık, facir, münafıksa çok konuşur ama çok az amel işler. Allah bizleri az konuşup çok amel edenlerden eğilir ve imtihanı kazananlardan eğilir. İnsanın imanı sağlamsa başına gelecek olan belalar şiddetlenir. Sahip çıktığı orandaysa sınanır. Ve imanı azsa belalar da ne yapar? Afişler. Hiçbir hata yapmasa bile yeryüzünde yaşadığı müddetçe belalar mü'minden asla ne yapmaz, Eksik olmaz. Çünkü bu Allah'ın sünnetullahı değişmez. Bütün peygamberler bu yoldan ne yapmış? Geçmiş. Yani sen dünyaya gelip de sınanmadan, bela ve musibetten sınanmadan gitmen nedir? mümkün? Allah kazananlardan eyla yedincisi belalarla imtihan zararı bir şeydir yani bu dünyada müminin başına gelen belalar düşmanın kendisine saldırması talebe çalması seni zeril düşürmesi yani bunlar ne olursa olsun kaçmak mümkün değildir muhakkak imtihan ne yapacak olacak rabbindan diyor üç şey istedim ikisini Öyle. Birini. Yani bunlara bakın bunların içinde bile hep bela musibet nedir? Var. Geçmiş ümmetleri diyor, telak ettiğin gibi topluca benim ümmetimi de ne yapma? Telak etme dedim. Bunu bana ne yaptı? Verdi. Geçmiş ümmetlerde mesela domuzdu, maymuna dönmeydi, suretlerinin değişme var. Benim ümmetimde bu olmasın dedim. Bunu da bana ne yaptı? Verdi benim ümmetin içinde birlik ve beraberlik kardeşlik zedelenmesin. Yani tek vücut olsun. Sormuştu ya arkadaş kardeşim, evet. En yaşlımız olarak şimdi. Evet. Dedim ama bunu bana ne yapmadı? Evet. Demek ki bunda bir imtihanımız, bir sınanmamız neymiş? Evet. Ve bakın kafirler tarih boyunca bize hiçbir zaman zarar verememiş bizim kendimize vermiş olduğumuz var arkadaşlar. Ve bakın uyarılara, Sırmızı'nın 2002'in o rivayetine gidin bakın, Allah Resulü diyor ki, siz tevhid ehli olduktan sonra şeytan, sizi diyor oradan döndürmekten ümidi kesmiştir. Ama diyor şu aramızdaki muameller var ya, dikkat etmediğiniz en ufak bir şey, oradan bir tanesini aldı o ona yeter. Mesela bakın aranızda çok olmayan birisi var. Candan birbirinize dua ediyorsunuz, gördüğünüzde gülüyorsunuz, yüzünüz birbirinize. adam hareketine dikkat etmemiştir, uyarmışındır. Veyahut sen dikkat etmemişindir, o seni uyarmıştır. Uyarılma adamın zoruna gitmiştir. Bir bakmışın, terk etmiş gitmiş. Hani bizler birbirini cennet için hazırlayan insanlarız? Hani gördüğümüz bir münkerde birbirimizi uyaracaktık. Yani maalesef ayrılmalar şeytanın aldığı bir şey. Ona ne yapıyor? Yetiyor. Bu adam dinde mi çıkmış? Yok. Tevhidini bozmuş? Yok. yok. Sen tevhidini mi bozmuşsun? Yok. yok. Niye ayrılmışsın? İmtihanı orada ne yapmışsın? Hayretmiş. sadece olay yok. Başka hiçbir şey değil. Şeytan alacağını oradan mı? götürüyor. Halbuki senin orada imtihanı ne yapma? Kazanman gerekiyor. Evet. Ve imtihan muhakkak olacak. Mesela Herak-ı Sallis'ini hatırlıyor musunuz? Şeh yaptığımız dersi. Soruyor şimdi. Siz mi galip geliyorsunuz? O mu galip geliyor? Ne diyor? Bazen değil. Bazen değil. Bazen değil. Zaten bu da böyle Yani hep peygamberler galip gelse olur mu? Ömer Halit'i niye komutanlıktan aldı biliyor musunuz? Halit'in olduğu ordu, yani komutan olduğu ordu, yerini görmez. Halbuki güç, kuvvet, kudret kimin elinde? Allah'a Allah. Allah güveni bırakıp insanlar Halit'e güvenliğe başladı. Halit yatağında alayarak öldü. Hatta cenazesine gidiyor Ömer, annesi Halit'in Ömer'e beddua ediyor. Ömer'i tanımıyor. dua ediyor. Ömer seslenmiyor. Acısı var diye. Yani onu aldı da evde öldü diye. Ağlayarak o da gidiyor. Halbuki Ömer'in düşüncesi bambaşka. Halife zulüm etti burada. Hayır. Ama ümmetin zulme düşmesine ne yaptı? Engel oldu. Feraset sahibine mani oldu. Demek ki bela ve musibet her ortamda insanı ne yapacak? Bulacak ve bu sünnetullah bundan kaçmak Mümkün değil. Çünkü Allah kitabında hastalıkla, tıkhatla, çocukla, fakirlikle, hem kızla, hem erkekle, yani her bir şekilde insanı ne yapar? <gülüyor> Deneyeceğini söylüyor. Kim kazanacak? İşte onu Allah bakacak. Hangimizin beri daha düzgün? Onu. Bizim şimdi en ufak bir yerimiz ağrıdığında dokuz köye ne yapıyoruz? Aynı yani tavuk yumurtlarken ne yapar? 9 kaya duyurur. Bizde de mesela bir yaşlı kadına yaklaş, nasılsın de niye korkarsın. Doktoru yanıltacak sana cevaplar ver. işte şuram ağrıyor, damarında şu vardır. Yok bilmem kapağının arasında bilmem şuye git. 50 yeri sayarlar. Eyüp Aleyhisselama bakın, diline kurt düşene kadar ağzından bir şey çıkıyor. Yani Allah'a tevekkül, Allah'a sığınma bu noktalarda çok önemli. Ve cennete hesapsız girecek bir tayfeler var. O sınıflara şöyle bir bakın. İşte rukiye istemeyenler, dağlatmayanlar yani bunlar basit meseleler değil. Yani en şiddetli halinde bile artık Allah'a arz edenler. Bunlar nedir? Allah'ın Azze ve Celle'nin hesapsız cennete soktuğu insanlardan olacaklar. Allah bizleri bu intihamlar kazananlardan eğilsin kardeşlerim. Evet. Yani bir yerde şiddetli hastalık, sıcaklık, sıkıntı, keder ne yapabilir? Olabilir. Veyahut işte Suriye dibimizde birçok insan orada ne yapıyor? Telef oluyor. Kafirler açıkça sırf kendileri ayakta kalsın diye müslümana ne yapıyor? Zülmediyor. Veyahut birçok bölgeye ne yaptık? Kar yağdı. Çığ tehlikesi, heyelan tehlikesi oluyor veya birçok şeyler baraj kapağı partiyor veya herhangi bir doğal gelen afetler bunlar bela ve musibet insanı her yerde ne yapacak? Bulacak. Bunlar zararıdır. Bunlardan kurtulmak mümkün değil. Ha, Bunlarda takınılması gereken tavır nedir? Bunlara dikkat etmek gerekir. Mesela bir yerde salgın hastalık var. Girmeyin. Girmişseniz bir yerde böyle musibet var. Mesela işte bir yerde Müslümanlara zulmediliyor. Ona neyle gücün yetiyorsa ne yapman? Yardım etmen gerekiyor. Çünkü oranın zayıfları, düşkünleri bir kurtarıcı yok mu? Allah'a ne hatır? Ne hatırlar? Ve eğer gücün yerinde onlara da yardım etme şeyindeysen bundan da uzak duruyorsan senin belan, musibetin de bir de onun ahı da senin üzerine yüklenerek daha katmenli sana doğru ne yapar? Gelir. Yani Müslüman hiçbir zaman bir yerde olan bir zillete bana ne deme şeyle hepsine sahip değil arkadaşlar. Hepsine ne yapacak? Duyarlı olacak. Evet. Allah hepimize hayır versin. Kazananlardan eylesin. Dedi. Ve bu dünyada hayır şerden fayda zarardan, lezzet elemden ayrılmasaydı ayrılsaydı bu dünya başka bir alem olur. Bu hayat başka bir hayat olurdu. Hayırla şerrin, elemle lezzetin, fayda ile zararın arasını birleştiren ilahi hikmet zayi olurdu. Yani birinin ötekinden ayrılması imtihanı da ortadan ne yapardı? kandırırdı. Ama Bunların hepsi bir arada olduğu zaman insanda yaşadığını ne yapar? Sarkına garip. Muakta kayrı da de ne yapacak? insan bir yerde tutacak. Allah Azze ve Celle Allah temizin murdardan, pislikten ayırır. Sonra kirleri birbiri üstüne yığar ve hepsini birden cehenneme atar. İşte onlar orada nedir? Üstlandadırdır. Ensal 37'den. Evet. Bir de belalarla imtihanın hikmeti var. Hani e, hoca bir gün otururken kafasına bir ceviz düşmüş, şişmiş. Elhamdülillah demiş. da oturuyormuş. Yanındaki de demiş ki ya hoca kafana ceviz düştü, şişti. Niye elhamdülillah diye? göstermiş. Ya demiş bu ağaçta yaşasa yani olsaydı ya bu kafama düşseydi benim kafama olurdu. Yani o karpuz gibi mı demiş. Şimdi belaların da bir hikmeti var. Allah Azze ve Celle'nin vermesinde nedir? Bir hikmeti var. Bu hikmetine de sual ne yapmaz? Olmaz. Mümin zaman zaman düşman tarafından mağlup edilecek, ezilecek, kırılacak, imtihan edilecek ve çok büyük nimetlere karak Bakın savaşlara, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın savaşlarına, bir savaşta düşmandan Sahabeler daha üstün, daha güçlü, sayılanda, da tek da daha üstündü. En çok şehidi onda verdiler. Neden? Hı? Güvendiler. Evet. Güçlerine güvendiler. Ve en çok gözlerinin kör olması <gülüyor> ve şehidi bu savaşta verdiler. <gülüyor> Karşı takilerini küçümsediler. Ama diğerlerine hep Allah'ın yardımını isteyerek gidiyorlardı. Oradaysa bir an güvendiler ama Allah yine onlara ne yaptı? Bunu hayra çevirdi. Allah hepimize hayır versin. Allah. Muhakkak hikmeti vardır ama bu hikmeti Allah'tan gayrı kimse ne yapmaz bilmez. Sohbetin başında da bir cümle zikrettim. Tasarruf sadece kime aittir? Allah'a Allah'a. Ama bakın düya Şah-ı Nakşibendi hazretleri bir gün yola çıkmış. Giderken bir adama bakmış o kadar dürüst tüccar Allah'ım demiş beni bunun gibi kıl. Güya. Şimdi kitaplarına gidiyoruz. İnsanlara din diye öğrettikleri saçmalıklara bakın. Ya demiş bir de şu adamın kalbine bir nüfuz edeyim. Kalbine bir bakmış ki adamın kalbi tam zıttı. Fesat irin yuvası. Allah'ım sana hamd olsun demiş. Neyse giderken bir bakmış insanların kötülediği, horladığı, böyle dışladığı bir adam. Allah'ım bunu beni beni bunun gibi yapma demiş. Sonra demiş ki ya şunun kalbine bir bakayım. Ne var? Bir bakmış ki sürekli Allah'a zikreden birisi. Kim ne varsa yapsın. Allah'a zikirden ne yapmıyor, geri durmuyor. Allah'ım sen hikmetine sual olmaz. Yani hikmeti sual anlatırken Allah azze ve celle'nin vasıflarını da kendilerine ne yapıyorlar? yakıştırıp da anlatıyorlar. Yani. Halbuki hikmeti Allah'tan gayri hiç kimse ne yapmaz? Bilmez. Hiç kimse de bunu bir başka şeye ne yapamaz? göremez Ama bakın, hadis-i şeriflerde bize bildirilen noktalar var. Geçenlerde kader dersimi yaptım. Hatırlarsanız kadere imanı. Eğer diyor, kardeşim Musa diyor, sabretseydi daha çok şey öğrenecektik diyor. Bak orada üç tane hikmet var. Birincisi nedir? Geminin dibini geliyor. İkincisi sahile çıkıyor oynayan çocuklardan birinin kafasını koparıyor. Üçüncüsü bir köye gidiyorlar. Kimse bakmıyor. Yiyecek de vermiyor. Oradan duvarın birini yıkıyor. Güzelce örüyor. Ve Musa aleyhisselam itiraz edince gemiye gelince ileride boğazda zalim bir hükümdar var. Sağlam gemileri alıyor ama işe yaramaz. ne yapıyor? Bırakıyor. Kim biliyor bu imkan Allah Allah, Allah, Allah, Allah Allah Yani bunun bize zikredilmesindeki hikmet nedir? Oraya çok Sokma. Yani bunlar Allah'ın kullar üzerinde nedir? Bir sırıtı. Bitmiştir. Bu kadar. Bunun dışına insan hiçbir zaman kafasını ne atmayacak Yormayacak. Hikmet ona binaendir. Mesela yıllarca insan Çocuk çocuk çocuk der. Bak çocuk yaşasaydı anne babası salihlerdendi. O onlara ne yapacaktı? Çocuk. Zarar verecekti. Diyor. Yani bunu düşün diyor sana. Veyahut, çocuğu ölüyor insan ağlıyor. Ya diyor işte çocuğum gitti. Şu, o da ondan birlikte mezara Bak Yaşasaydı sen salihlerdensin. senin gibi ne yapabilir? Bozabilir. Yani bu yönlü hikmeti Hiçbir zaman insan ne yapmayacak? Kafasını yormayacak. Ve Allah Azze ve Celle bizleri daha tutuyor. Bazen e, halinde benim e, ben uykumdan bile Allah'tan icir bekliyorum. Şimdi ne evet. Allah'a karşı olan kulluklarını, onun huzurunda insanlar acizliğini ve ona muhtaç oluşlarının ve düşmanlarına karşı ondan yardım dilemek zorunda olduğu insanın ne yapar? Girdiği imtihanla ortaya çıkar. Şimdi düşünün hep sıhhatli bir adam. Allah'ım bana şifa ver diye dua etmesi belki hiç insanın içinde ne yapmaz? Gelmez. Ama bir boğazına hıcık gider. Kafasına bir ağrı gelir. Şiddetlenir böyle. Allah'ım sen şifa ver. Ne kadar aciz olduğunu Orada ne ata? Zikredir. Veya kafir ordusu sarmış, e, senin muhasara altına kalmış. Öldürecek kanını, zamusunu, malını. Allah'ım sana sınır. Yani ne kadar aciz olduğunu gelen bela ve musibetken kendi Allah'ı zikretmede sana nedir? Bir kapıdır işte. Ama insana bela ve musibet gelmesin hiç ne yapmasın? Hatırlamaz. Düşünün bir çocuğu bir yanlış yapmıştır babasının, annesinin kulağına gitse, vahatsız olacak. Onların yanında küçük düşmekten korkar. Saçlar dua etme Allah'ım ne olur bunu kapat. Allah'ım şöyle. Yani herkes kendine göre ne yapar? Dua eder. Bu da insanın acizliğini de çok güzel bir medir, e, Nimettir. Yok. Sürekli edilse, mağlup olsa, din ayakta ne yapmaz? Zaten kalamaz. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bakın kaç asır olmuş Müslümanlar bir dirilememiş. Allah'ın vaadi yok mu? Var. Siz iman eder, salih amel isterseniz ben de size yeryüzünü hakimiyetini e, getirin, Korkunuzu götürün. Yeryüzünü bunun için emin kılarım diyor. Allah vaadinde ne yapıyor? Duruyor ama biz o gerekçeleri yerine ne yapamıyoruz? İntihamları bil bir ne yapıyoruz? Kaybediyoruz. Hangi yönlü olursa olsun kaybettiğimizden bugün hala Müslümanların bir birliği, beraberliği, gücünü yapıyor? Yok. Hep kafirlerin boyunduru altına ne yapmış? Kalmışlar. Allah hepimize hayır versin. Rab'la hakkıyla sığınıp ona boyun eğen ona tevbe edenlerden eylesin. Amin. Ve yendiğinde ise büyüklenmeyen ve Allah'a hamd eden kullardan eylesin bizi kardeşler. Evet. Rabbim bizlere bolluk ve afiyet ihsan etsin. Bela ve musibetlere karşı da dayanma gücünü nasip etsin. Evet kardeşler. İnsan her halükarda ne yapar? Denenir. Ve her şey zıttıyla kaimdir. Rahatlık varsa zorluk da olacak hastalık varsa hastalık dolacak. Yani hepsi birbiriyle ne yapacak? Devam edip gidecek. Ama bunların hepsi bize gevşemeyin, üzülmeyin diyor. Yani başınıza gelen ne olursa olsun, gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer diyor, gerçekten iman etmişseniz, üç gün geleceksiniz. Ama gevşeme ve üzülme yok. Bizlerse en ufak bir şeydir kendimizi yaralayıp davaya küsebiliyoruz. Bakın e, e, kavmin iman etmeyince Yunus Aleyhisselam ne yapıyor? Rabbinden izin almadan kavmini bırakıyor, gidiyor. Yani kavmin ister iman etsin, ister iman etmesin. Sen bir tevhid eylesin. ve Bu tevhidi ne yapmak? Yaşamı anlatmak zorundasın. Bu hiçbir zaman ne yapamazsın? Bırakamazsın. de Çünkü sen yapmıyorsan şeytan davetini ne yapıyor? Muhakkak yapıyor. Sen bir araya gelmiyorsan unutma ki kafirler hep bir araya geliyor ve yardımlaşıyor. Siz birbirinizi sevmiyorsanız unutma kafirle birbirini seviyoruz. Yani sen müslümana sırf dönüyorsan, ona buz ediyorsan unutma ki sen şeytanın yanındasın. Yani Rahman'ın yanında değilsin. Allah'a çalışan bir adamla beraber değilsen, sen Allah'la beraber değilsin. Allah'ın elini koyduğu cemaatta nedir? Değilsin. Onun için muhakkak tevhid ehli olan insanların başına her şey gelecek. Nasıl ki kavimler onları dışladı, nasıl ki toplulukları attı, Bunlar bir bir başımıza teker teker en eşit ne yapacak? Gelecek. Allah bizlere dayanma gücü versin. Amin. Allah Azze ve Celle gevşeyen, üzülen ve sık dönenlerden eylemesin. Allah yolunda şehit olan insanlardan, sammı kullardan e, bizleri eylesin kardeşlerim. Amin. Evet. Maddelerden bir tanesi yaşamak ve ölmek hep kullun imtihan içindir. Allah kullarını imtihan edip sınamak için yeri, güyü, ölümü ve hayatı yaratmıştır. Çünkü ayet-i kerimede ne diyor? Hanginizin diyor daha güzel amel işlediğini diyor. tespit etmek için yaşamı ve ölümü yarat. Bakalım hangimizi ameli güzel. Giyin işte, görünüşte, ibadette, imtihanda, yani öyle insan vardır ki bir bakıyorsun diyorsun ki ya cennetlik cennetlik amel iştir ama adamı tam akıbetine bir bakıyorsun bir amel iştir cehennem Bir bakıyorsun yaşanılan toplumda adam mesela hadislere bakıyorsun 99 kişi öldürmüş. Bir basit bir amel değil. Ama adamın kalbinde son anda bir pişmanlık var. Diyor ki ben tövbe etsem Allah kabul eder mi? Ama 99 kişi öldürmüş diyor alim olmayan birine soruyor ama alim diyor insanlar o da diyor yok diyor. Vuruyor, döndürüyor. Yani. Ama yine arıyor. Ve buluyor diyor ki sen tövbe ettikten sonra Allah Allah senin arana kim girebilir ki diyor. Yani demek ki imtihan bize ölene kadar var. Öyleyse ne kadar bozulursa bozulsun bir insan hakka ne yapma? Dönebilmeli. Tövbe edip Allah'a ne yapmalı? yönelebilmeli. Çünkü bunlar nedir? Sınanla bizim içindir kardeşler Ve yeryüzü muhakkak ziynetlerle süslenecek. Çünkü bu bizim imtihanımız. Her ümmetin bir imtihanı vardır. Bizim ümmetin imtihanı da nedir? Dünya malıdır. Ve Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem dünya diyor gelinlik bir kız gibi diyor <gülüyor> süslenip püslenip size gelmesinden korkuyor. Allah kazananlardan eyleyesiz. Allah evet. Yine Allah'ın iman ettim diyeni bu sözünde doğru mu yalancı mı? Bunu muhakkak ne, ne yapacak? İmtihan edecek. Çünkü bizim akidemizde iman kalple tasdik, dille itirar, azalarla nedir? gösterme? Şuradakini şuradaki ikrar etti ya, azaya tasdik diyecek. Ya biz şimdi müminin kafirin tarifini yaparken nasıl yapıyoruz? bir tablo çiziyoruz kalp, dil ve aza diyoruz mümin kalp tasdik ediyor dil tasdik ediyor aza ne yapıyor? tasdik ediyor münafık değil de nasıl tarif ediyoruz? kalpte tasdik yok dille ikrar var aza ile ne yapıyor? gösteriyor müşrik dediğimizde kalp var, dil var Ağzlığa var ama kalpte ne var? Bir artı daha var. Taktik dediği bir şey daha var. Ama sevgide, ama korkuda, ama sığınmada, ama dilemede, adak adama ne yaptı? Komple bütün amelini götürür. Kafirde hiçbir şey yok. Hepsinin ne var? İnkar var. Hepsi de neyle? Burada. iman ettim dedin mi? Denenecek. Bakın İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanına İbrahim için sizde diyor. Çok güzel örnekler var. Babası kovalıyor mu? Kovalıyor. Evleniyor. Cariyesi. Yani hanımı sağlanın cariyesi. İstemiyor. Götür bunu at diyor. Alıyor. Hacer'i ve oğlu İsmail'i. İki kara taşını oraya bırakıyor mu? Bırakıyor. Var mı orada bir ev? Hiçbir şey yok. Bizi nereye bırakıyorsun diyor. Bak şimdi kadının imtihanına Allah'a diyor. O bize yeter diyor. Hangi kadını şimdi bıraktan bir yere çocuğuyla hem de hangisi sabredecek ve hangi baba onu Allah'a bırakıp da tevekkül edip dönecek. Evet. Yani bakın bu imtihanlar çok basit değil. Ve o çocuk büyüyecek. Bir gün şöyle kocaman olacak. Babası elinden tutacak, götürecek, kurban etmeye. Hangi baba götürür? Çok zor. Ve hangi çocuk onu kurban edilmeye, yani babasına boynunu uzatır? Ama onlar bu imtihanı ne yapıyor? Kazanıyor. Ve hangi anne çocuğunun kurban edilmeye gideceği hem de iblis tarafından söyleniyor? Yani şeytanı lanet geliyor, o söylüyor ki bugün Cemreler'deki vakaları okuyup, ne yapıyor? Anne de sabırlı, çocuk da sabırlı, orada. Yani bakın, bu imtihanlar olmuş mu? Olmuş. hadi İbrahim kesemeseydi biz çocuklarımızı bugün kurban edecektik. Belki Allah Allah. Yani bu imtihan nedir? Bizim içindir. İman ne ettin? İmanında doğrucu musun, yalancı mısın? Allah bunu sende ne yapıyorsun? Allah kazananlardan eylesin. Amin. Allah kaybedenlerden eylemesin eğer insan şayet yalancıysa imtihanda ne yapar? Kaçar ve topuklarının üzerinde geri döner. Mesela Bakara Suresi'nde bir ayet-i kerime var. Sana inananla topuğunun üzerinde geri dönene diyor Ayırt etmek için ne yaptık? Bu kıbleyi? imtihan vesilesi kıldık ki. Mesela peygamberi kabul etmeyip de Allah'ı kabul eder Birçok topluluk var mutezile meaci dediğimiz. Allah Resulü'nün sözlerini ne yapmıyorlar? Kabul etmiyorlar. Kur'an bize yeter diyorlar. Bakın hadis-i şerif, şey, ayet-i kerime ne yapıyor? Hanginizin inanır? hanginizin toplumda döndüğünü ne yapıyor? İmkan için. Çünkü mescidi Aksa'ya doğru dönemli, peygamberin dilinde. mescide Aksa'dan, Mescide harama dön ise nedir? Kur'an'dan? Allah imtihanı kazananlardan eylesin. Yani imtihanın çeşitleri nedir? Fazladır. Veya alimden yedinci ayeti sohbetin başında soru cevap karşısında verdik. Orada da ne var? Aklın bir imtihanı var. Yani basit bir adamın şeyi değil. Normal avamdan birisi Kur'an'ın muhkemini müteşavirini nereden ayırt edecek? Ancak alim ayırt eder. Orada da alimin imtihanı var. Acaba Allah'ın bu ilmine boyun eğecek mi? Yoksa kendini ifade mi fırlayacak? Yani herkesin imtihanı nedir? Farklıdır. Yusuf'a, Yusuf, Yusuf Aleyhisselam'a Adem'in oğullarının güzelliğinin yarısı verilmişti. imtihan edildiği kadın da Adem'in fızlarının güzelliğinin yarısı verilmişti. Yani çirkin bir kadınla imtihan ne yapmadı? Olmadı. Allah Azze ve Celle her halükarda bizleri kazananlardan eğilsin kardeşlerim. Peki, kazananlar nereye gider? Kaybedenler nereye gider? Şimdi düşünün, dünyalık bir kadın var, bakan kaybediyor, sırf Allah korkusundan gözünü çekerse, bütün damarlarında imanın ne yapıyor? Lezzetini buluyor. Şimdi imanı bakanın artıyor mu, eksiliyor mu? Yabancı bir kadından gözünü gelse imanın lezzetini duyuyor. imtihanı kazanıyor. Bakmaya devam ederse imanı da belki ne yapıyor? Kaybediyor. Günahlar da peşi peşine ne yapıyor? Tetikliyor. Ve ahirette ne? Hüsrana uğrayanlardan oluyor. Mesela Arah Suresinin yanlış hatırlamıyorsam 201. ayetinde sahabenin bir tanesi Nesi giderken dünyalık güzel bir kadın her gün önüne çıkıyor ve cinaya davet ediyor. sade o adamı uymuyor kadına. Ama birinde icabet ediyor kadının dört bacağı arasına geldiğinde Allah korkusundan bayılır. Aykırı Allah korkusundan bu sefer ölüyor. Allah Azze ve Celle ayetlerini indirir. Der ki şeytan onlara diyor bir vesvese verdiğinde ona döndündü. Yine Allah'ı hatırlayıp hemen Allah'ı ne yapar? Yani şeytan insanı ne kadar kandırırsa kandırsın hakta ne yapıyor o mümin? Dönmeyi bilecek. İmtihanı ne yapacak? Kazanacak. Veyahut diğer sohbetlerde nakrettiğim bir rivayet var hatırlarsanız. Enes diyor ki ahkam baklarında bulabilirsiniz bu rivayeti. Ben diyor eee bu hak cezası uygulananlar diyor, çok olmazdı. Ama olduklarında hep o insanları şöyle dinlemişimdir diyor. Ne mırıldanıyor. Bir gün diyor bir adam geldi ve hırsızlık yaptığını ikram etti diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam adamı tuttu ve kavmine adam gönderdi. Bu adamda hırsızlık vardı. Adam tertemiz çıkıyor. Diyor ki ne çaldık? Salam kahvelerin iki tane devesini çaldım. Allahü Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kabili adam gönderiyor ve sorduruyor. Onlar diyor ki bir tarihte diyor deve yitirdik ama çalındı mı yitti mi bilmiyoruz. Adamlar da bilmiyorlar. Ve adam diyor ki ben çaldım. Onlar da yok olduğunu bilince, ikrarı da olunca Allah Resulü Gönül'ü kesin. Enes diyor ki adam bir şey vuruldamıyordu Şöyle Şunu kulak verdim diyor. Adam aynen şu cümleleri söylüyor. Ey ev diyor. Vallahi diyor sen bu bedende olduğu müddetçe bu beden komple ateşe gidecek. Ama diyor artık Allah'a hamdolsun ki senden kurtuluyorum diyor. musun? musunuz bakın. Şeytana uymuş, hırsızlık yapmış ama tövbe ediyor ve karşılığında hat cezasının uygulanmasını istiyor ki çaldığı malın dahi sahipleri çaldığını farkında değil. Ama o bir Rabbinin olduğunu ve bir hesabın olduğunu ne atıyor? Biliyor ve arınmak istiyor. Yani Müslüman birçok şeyle imtihan ne yapar? Olabilir. Veyahut Bukhari'de Müslüm'de gelen rivayette Mücahit'in hanımının birisi hurma almaya geliyor. Hurma satandır. genç ki gel şu odada daha güzelleri var. Kapalı odaya çekiyor. Ben ona diyor cinsi münasebet dışında her şeyi yaptım. Öttüm, sıktım, kokladım. Ve geliyor Ebu Bekir'e söylüyor. Bırak diyor. Allah'ın örtüğünü sendir. Tövbe Adam durmuyor. Ömer'e gidiyor. Muharide gelen rivayet. Ömer de aynısını söylüyor. Allah'ın örtüğünü sendir. Tövbe Adam dayanamıyor. Toplumun içinde Allah Resulü'ne soruyor. Aleyhisselatü Vesselam Sen diyor harpte olan bir mücahitin hanımına mı iniştin diyor. Adamı çok fena azarlıyor. Yarın mahşer gününde diyor. O senden davacı olsa ne yapacaksın? Bu adam boynu yerde giderken Allah ayetlerini indiriyor. Gündüzün erken vaktinde, gecenin son vaktinde. İşte kim iki rekatli namaz kılar, Allah onu ne yapar? Günahlarına kesaret kılar diye. O anda da birisi süt getiriyor. Hemen sahabeye sütü gönderiyor ki kılmadığımı anlasın. Ki nefsinden kızan birisi değil. Allah Aleyhi ve Vesselam sadece dini konusundan. ve adamı çağırıyor. Git güzel bir abdest al. İki rekat namaz kıl ve Allah'tan ne yap? Af dile. Bu sana nedir? Kefarettir. Yani bir şeyden imtihan oluyor. Ama bak adam ikrar etmekten vallahi kendisini temizlemesini istemekten ne yapmıyor? Geri durmuyor. Allah bizleri imtihanı kazananlardan eylesin. Yani. Ve Bununla alakalı Kur'an ve sünnette birçok delilleri ne yaparsınız Görebilirsiniz. Bunlar bizim imanımızı ne yapıyor? Artırıyor kardeşlerim. Ömer soruyor diyor ki ona mı has? Hayırdır. Kıyamete kadar kimin başına gelirse bu onun için nedir? Keser Ama şunu da e, bilmek gerekiyor ki ya sahabe de zina etti ben gider zina ederim, tövbe ederim dersen, Allah muhabbet dinden çıkarsın. Yani kafire olursun. Yani kefareti vermezse, bu da ne yapmaz? Olmaz. Bu imtihandan değil. Bu direkt artık senin yoldan çıktığın nedir? İşaret edersin. Evet, hızlı geçeyim. Bak, beraber doldurduk. Yine insanların birbirine karışması kaçınılmazdır. Bu durumda kendimizi nasıl muhafaza ederiz? Biliyorsunuz biz e, Fıtrat üzerine yaratılan bir topluluğu Ayrı yaşamamız mümkün değil. Muhakkak sosyaldir. yapıya sahip insanlarız. Ve kafirlere baktığımızda kafirler kadın, kız, erkek toplu yaşamaktan hiçbir zaman ne yapmak rahatsızlık duymazlar. Ama bizlerse haremlik, selamlık dediğimiz bir şey dinle ne yapmak uygulamak zorundayız. Çünkü birbirine nikah düşen insanlar kapalı katılar ardında baş başa ne yapamaz? kalamaz tokalaşamaz. Karşıdakine işvali edalı, kalbine hastalık getirici ne yapamaz? Konuşamaz. Bir kadın koku sokağa ne yapamaz? Çıkamaz. Böyle olduğu halde ne yapacağız? İmtihanı ne yapacağız? Kazanan sanını insanlardan olacağız. Allah bizi birçok şekilde ne yapar, İmtihan eder. Bunlardan bir tanesi de bir sosyal nedir, yaşamdır. Bu yaşamda Allah'ın dediği neyse bunu ne yapma, uygulamak zorundayız ve bunu kazanmak zorundayız. Eğer kazanmazsanız imanınızdan siz kaybedersiniz. Yani yapılan her hayır imanınızı artırıp size bir lezzet getirdiği gibi yapılan her şeyse. Kaybedilen her nokta ise unutmayın sizden çok şey götürür, çok şey götürür. Bakın, Allah Resulü Anis Sallallahu Aleyhi ve Medine'ye hicret ettiğinde oradakiler birine taç giydireceklerdi. Çünkü kendisi oraya gittiğinde merkebinen, sen de merkebin gibi kokuyorsun diye bir ifade kullandı. O kullanan şahsı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gitti sayısına şikayet etti. Saatine bu hakata. Saat dedi ki ey Allah'ın Resulü sen onun kusuruna bakma. O diyor o kadar iyi insandı ki ne bir yetimi yolda bırakır, ne düşkünü yolda bırakır, o kadar hayırsever, kavmi için o kadar faydalı bir insandı ki biz ona tam taç giydirecektik. Sen medeniye çıktın ya. Gel. Gelince ona taş ne yapamadık? giydiremedik, o bunu hazmedemedik. Bakın, o ana kadar bu adam bu şekilde imtihanı olmamış. Orada liderlik hastalığı var o adamda. Başka birisi lider olunca adam ne atamıyor? Onu çekemiyor. Allah kazananlardan eylesin. Bu da yani. kapsanılan şeylerdendir. Bu da belanın büyüklerindendir. Evet. Belanın çeşitlerine bakacak olursak kardeşlerim, e, uzatmayın. Mümini isabet eden belaları İdn-i dört kısma ayırıyor. Ya canına, ya malına, ya namusuna, ya da şerefine sevdiklerini isabet eden belalardır diyor. Allah'ın kulunu imtihan edeceği belalar bunlardır. Bu musibetlerin en şiddetlisi sonu ölümle biten, işkence çektiren ve cana isabet eden belalardır. Bilindiği gibi bütün yaratıklar ölümlüdür. Olgun bir müminin gayesi ise Allah yolunda nedir? Şehit olmadır. Ve şehadet de ölümlerin en şereflisi ve en kolay olamadır. Çünkü şehitler şehit olurken basit bir incimeden fazla acı duymazlar. Ama ölümün sefaletini anlatırken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diğerlerini bir diyor bir dikenini alın büyükçe şöyle diyor boğazın içine doğru bir sokun, şöyle bir gönderin, bütün damarları bir tutsun şöyle bir çekin diyor insanda bir şey kalır mı ve çektiği bir acıyı düşün veyahut diyor yaş yün çubuğunu şöyle diyor yunlara vurun ve bir çekin Allah İstanbul gibi ne yapar Savuluk işte bir ruhun cesetten çıkışı nedir? Böyledir. Ama bir şeytin ölümü aynı bir sine gibidir. Onun için Allah bizleri kazananlardan öylesin. Ne kadar kaçarsak kaçalım ölümden kaçmamız nedir? Mümkün değil. Öyleyse ne kadar yaşarsak yaşayalım, bunun da muhakkak bir akidetin olduğunu. Ve bu akıbetinde Allah'a kavuşmak olduğunu unutmayalım. Ne kadar malımız, ne kadar sıhhatimiz, ne kadar çevremiz, ne kadar ilmimiz olursa olsun muhakkak bunların bir hesabının olduğunu ne yapalım unutmayalım. Allah Azze ve Celle haddini ve kendisine gereği gibi kul olan, sanlı kullardan birileri eylesin. Hakkı hakkı yaşamayı batılı batılı bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Ağabeyim. Rabbim sevdiği insanların sevgisini sevdiği amelleri de bize sevmeyi nasip etsin. Ağabeyim. Her türlü beladan uzak kılsın. Ağabeyim. Fitne, fesat ve bela içinde olan Müslüman kardeşlerimize de Allah yardım etsin. Onlara hayra çıkarsın. Ağabeyim. O zalimlerin canlı ki Allah'ın أشهد أن لا إله إلا أنت أصلاف الكبير الحمد لله الله